83. sure. El Mutaffin Söresi Mutaffifin Söresi <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde hesap vermek için diriltilecekler. Öyle bir gün ki, insanlar o günde Alemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. Doğrusu, günahkarların yazısı muhakkak olmak olmaktadır. Siccin nedir bilir misin? O, günahkarların yazısı, amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. O gün vay haline yalancıların. Ki onlar ceza gününü yalan sayarlar. Onu ancak yükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar. Böyle birini ayetlerimiz okununca eskilerin masalları derdi. Hayır, bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini kirletmiştir. Hayır, onlar şüphesiz o gün Rablerinden, onu görmekten mahrum kalmışlardır. Sonra onlar cehenneme girerler. Sonra onlara işte yalanlamış olduğunuz cehennem budur denir. Hayır, andolsun iyilerin kitabı İlli, İlliyun'dadır. İlliyun nedir bilir misin? İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır. O kitabı Allah'a yakın olanlar görür. İyiler kesin kez cennettedir. Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Onların yüzünde nimetlerin sevincine görürsün. kendilerine mühürlü, halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda mis kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Karışımı teslimdendir. O teslim, Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Şüphesiz, günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlarla karşılaştıklarında, kaş göz hareketleriyle alay ederlerdi. Ailelerine döndüklerinde, Alaylarından dolayı keyiflenerek dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde şüphesiz bunlar sıppıtmış derlerdi. Halbuki onlar müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. İşte o gün ahirette de iman edenler kafirlere giderler. Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Kafirler yaptıklarının cezasını buldular ya. Elbette buldular.